Evet, iyi akşamlar Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Kadıköy Postasında bu hafta neler olacak? Hemen başlayalım isterseniz anlatmaya. Bekliyoruz efendim. Buyurun. Bu hafta buyurun. çok yoğun etkinliğimiz yok ama mümkün olduğunca dikkatinizi çekenlerden bir seçme yapmaya çalıştım. Çok ee, şimdi bu akşam saat 20'de Kadıköy Süreyya Parkı'nda Borusan Quartet'ten Quartet ve eee Band Oneon Tango Orkestrası'nın Ortak bir performansı olacak. Türkiye ve yurt dışından tango klasikleri ve ekibin kendi bestelerine yer vereceği konser özellikle tango severlere tavsiye edilir. Dediğim gibi konser bu akşam olduğu için gerçekten meraklısı varsa hemen bir internetten baksınlar bilet var mı yok mu diye. Çünkü bayağı ilgilenilen bir konser bildiğim kadarıyla bu. Şahane. Ee, Yarın e, Yer Dermeni Tasarım Bakkalı'nda bir sergi açılışı var. E, Burak Ata ve Tolga Tarhan'ın Ağrıyorsa Yaşıyorsun isimli sergisi e, yarın saat 18'de e, Yer Değirmeni Tasarım Bakkalı'nda açılıyor. E, 28 Şubat tarihine kadar devam edecek sergi aynı okul ve atölyede yol almış iki arkadaşın geçmiş pratiklerinden bugüne olan üretim ve etkileşimleri üzerine odaklanıyor. Evet, Tasarım ee, Bakkalı'nda Şubat sergisi hatta değil mi? Evet evet evet. Hı hı. Perşembe ise Atölye Hangart'ın akustik sahnesinde Antika Valiz isimli farklı bir dinleti var. Fulya Özdemir ve Völleri Devi'den oluşan kadroda Devi'nin laftasına Fulya Soprano vokaliyle eşlik edecek ve genellikle 16. yüzyıla ait aşk şiirlerini yorumlayacaklar. Hı hı. Bu konserde saat 20'de söylediğim gibi Atölye Hangart'ta yer değirmenimden. E, aynı gün e, saatmadan Ediz Afuzoğlu ve Engin Recep e, projesi olan Suyup Boyut ikinci albümlerinin tanıtımı için Kargar salonunda camlı karga sahnesinde yer alacak. E, serbest doğaçlama şeklinde ilerleyen ve her performanslarında yeni bir ses deneyimi yaşatan ekip saat 22'den itibaren e, Kargar sahnesinde yer alacak. Yine Perşembe günü e, saat 20:30'da. Kadıköy Tiyatronu'nda Polonya'dan Stüdyo Matejka'nın e, Şarmolpi beden performansı var. E, Şarmolpi oyuncunun e, beden yoluyla anlattığı kişisel bir hikayeden oluşuyor. E, bu gösterimde de kişisel deneyim, hayal ve gerçek arasındaki bağlantılar gibi e, içerikleri sorgulayacak ekip. E, hmm. Dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilmiş performansı denesel tiyatro, performans ve dans meraklılarının kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Bu arada umarım ismini de Selahfuz etmişimdir oyunun. Ondan emin değilim. Olsun evet. Ee, Cuma günü e, geçen yıl çıkarttıkları Ancient Dance Songs isimli ile e, gittikçe deneysele doğru ilerleyen Help The Captain True Up, hmm. e, akşam saat 22.30'dan itibaren Kargar Canlı Karga sahnesinde yer alacak. E, ne kadar kendi müziklerine enstrüman rak de grup e, ekibin Uğraştığı sesler çok daha zengin bir içerik sunuyor dinleyeni. Cuma akşamında illa eğleneceğim, çılgınca dans edeceğim demiyorsanız mutlaka Help the Captain to tertemiz müziğini tavsiye ediyorum. Şahane. Yine Cuma akşamı akşam 21'de tam da Kadıköy Maltepe sınırındaki Bostancı Gösteri Merkezi'nde iki usta Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu. Aynı sahneyi paylaşacak. Hı hı. Ee, birçoğu eski Anadolu türkülerinden e, oluşan ve kendileri nasıl bir şekilde seslendirdikleri e, kendileri kendi ifadeleriyle de hatırlatma çabası e, amacıyla e, yorumladıkları türkülerden oluşuyor program. Hı hı. E, dediğim gibi saat 21'de e, Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Bostancı'da. Evet. E, aynı akşam e, Atölye Hangar'da ise e, Atölye Hangart'ın akustik sahnesinde Yüz e, Yüzeyken Konuşuruz'un mimarı olan Kaan Boşnak hmm. e, gitarıyla tek başına sahnede olacak. Hmm. Hem kendi bestelerini hem Yüz Yüzeyken Konuşuruz'la e, beraber söylediği besteleri seslendirecek. Bu konserde saat 20'de başlıyor e, ve bu konserde 18 yaş sınırı yok. Onu da belirtelim. geldirmini ermene Atölye Hangart'ta. Evet Atölye Hangart'ta Kaan Boşnak olduk. Martesi günü e, memleketin başarılı, başarılı alternatif ekiplerinden Astrofella e, ilk defa e, Kazıköy'de canlı karga sahnesinde yer alacak. E, geçen yıl parta partrikors etiketiyle çıkarttıkları ilk EP'lerinden de anlaşıldığı üzere e, elektronik, rock ve dans elementlerini başarıyla birleştiren ekip saat 22.30'dan itibaren sahnede olacak. Pazar günü ise e, Kadıköy Belediyesi ile ortak çalışmalar yapan TAK yani Tasarım Atölyesi Kadıköy e, bir belgesel gösterimi için kapısını aralayacak. Hmm. E, benim de e, oldukça tutkunu olduğum hakkında birkaç kere de yazı yazdığım Jodorowsky'nin e, ünlü efsane yapıtı DUN'un çekilme ya da genel kanıya göre çekilememesi üzerine hazırlanan e, Jodorowsky Dun belgeseli gösterilecek. E, saat 19.30'daki bu gösterimde ücretsiz. bu arada. Ee, bu haftanın Kadıköy Postası'nda cumartesi canlı karda sahnesinde yer alacak Astrofella'nın Chasing şarkısıyla sonlandırabiliriz. Tüm dinleyicilerimize güzel bir hafta size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Murat verdiğim bütün haberler için yine görüşeceğiz. Rica ederim görüşürüz kolay gelsin. Hoşçakal kolay gelsin.